Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mayr. Bugün birazcık seçimden sonra... ...BDP'nin Barış ve Demokrasi Partisi'nin... ...ve onun desteklediği Bağımsızlar Grubu'nun... ...bir ana muhalefet olup olmayacağı konusundaki tartışmalara girelim dedik. Hem doğru hem de abartılı yanları olduğunu söylüyorsun. Bunu biraz önce, yani bir, geçen hafta birazcık da Cengiz Aktar'la da tartışma fırsatımız olduydun. İlk onunla konuştuk yani. Evet. E, teknik olarak bakarsak e, teknik olarak bu e, ana muhalefet partisi konumu BDP açısından mümkün değil. Türkiye'de e, yegane konu anayasa konusu e, diye düşünürsek belki bu e, tasarlanabilir. Yani e, AKP'nin anayasa değişikliklerini meclisten geçirmek için e, muhtaç olduğu ihtiyaç duyduğu 5-6-10 e, e, milletvekilini BDP'den e, desteğiyle sağlayabilir. Bu 5-10 veya 20 oyu BDB desteğiyle sağlayabilir. Dolayısıyla Anayasa değişiklikleri konusunda ana muhalefet partisi konumunda olabilir e, diye düşün, düşünmek mümkün. Ama e, bu da bence e, sınırlı. Sınırlı. E, Tabi bu BDP e, kendisi e, ana muhalefet değil de bir e, yapıcı muhalefet konumunu koruyabilir mi sorusunu e, bir kere bırak, bir kenara bırakmamızı gerektirmiyor. E, ana muhalefet gibi bir fonksiyonu BDP'nin e, işleyebilmesi için e, mecliste oluşan e, diğer e, muhalefetin ve özellikle CHP'nin e, bu konuda e, BDP'nin iyi bütünüyle AKP ile işbirliği yapan parti konumuna itmemesi lazım. Burada gerçekten bir e, ciddi e, CHP sorumluluğu var. AKP'nin sorumluluğu var. BDP'nin sorumluluğu var. Bu üçünü ayrı ayrı değerlendirelim isterseniz. Evet. Birincisi e, CHP'nin sorumluluğundan başlayalım. CHP'nin nasıl bir Kavır takınacağını önümüzdeki dönemde bilemiyoruz. Büyük ihtimalle son 8 aydır, 10 aydır atmaya çalıştığı ürkek adımları devam ettirme eğilimi baskın çıkacak. Büyük ihtimalle. Tabii ki burada beklenmedik gelişmeler, parti içinde beklenmedik. E, parti içi e, darbeler ama şey anlamda darbeden bahsediyorum Kongre veyahut kurultay anlamında darbeden bahsediyorum Askeri darbelerden değil Parti içi beklenmedik gelişmeler e, olabilir Ve CHP e, Baykal çizgisine kısmen daha büyük ölçüde dönebilir O zaman zaten e, başka bir e, BDP'nin e, durumu daha da zorlaşacaktır CHP eğer CHP-BDP'yi AKP ile işbirliği yapan parti konumuna itmeye ve kendisine burada muhalefet alanı açmaya çalışırsa ki bu başka tür bir ana muhalefet olabilir. Yani tıkaç fonksiyonu gören muhalefet diyelim ona. Hı hı. Çünkü hemen bir parantez açayım. Ana muhalefet iki türlü anlaşılır. Birincisi... İktidarla e, asli e, müzakere yapma kapasitesine sahip, dolayısıyla iktidarla müzakere halinde olan ve iktidarı denetleyen ama iktidarın sürekli e, elini her konuda tutmak üzere fonksiyon göstermeyen, iktidarla müzakere ederek e, iktidarın yaptıklarının e, muhalefet açısından da olumlu olumlu ...olmasına e, çalışan partiye denir ana muhalefet bir tanımla diğer bir tanım ise iktidarın her yaptığını engellemek e, yükümlü e, parti anlamına gelir. Şimdi ana muhalefet e, fonksiyonunu biz Türkiye'de son e, epeyden beri ana muhalefet fonksiyonunu ikinci fonksiyon olarak algılandı değil mi? Evet, baltalayıcı bir şey. Sürekli her şeyi engellemek üzere oluşmuş. Evet. 2004-2005'ten sonra özellikle CHP'nin muhalefeti böyle bir ana muhalefet haline dönüştü. E, 2002-2004 arası böyle tam değildi hatırladığım kadarıyla. Evet. Böyle bir ana muhalefet fonksiyonu BDP yerine getiremez. CHP de böyle bir tıkaç olma fonksiyonunu yerine getirerek kendisini yeniden pekiştirmek, zindeleştirmek e, amacını taşırsa o zaman BDP'yi AKP ile e, işbirliği içinde olma itamını e, kullanacaktır sürekli. Bu da e, doğrusunu söylemek gerekirse BDP'nin elini hızla... E, tutacak ve BDP'yi frenleyecek bir karşı propagandadır, bir etkileyici propagandadır. Çünkü BDP'nin hem seçilen milletvekillerinde hem parti örgütünde hem seçmen tabanında bu iddia omuz silkip bir kenara atılacak bir iddia değildir. Etkili bir iddiadır. Ve BDP'yi Bloke edebilecek bir iddiadır Yani CHP burada BDP'yi e, Kendi e, e, Tıkaç Muhalefeti fonksiyonuna Çekebilir Bu birincisi AKP de bunu yapabilir AKP de BDP'yi Bazı e, AKP e, Danışmanlarının Veyahut bazı e, yorumcuların e, ifade ettiği gibi Eee AKP, BDP'yi bir e, uç parti, yani meclisin iki ucundaki iki milliyetçi parti. Gerçi bunu başkalarını e, gerek bırakmadan seçim konuşmalarında e, Tayyip Erdoğan çok sık dile getirdi hatırlayacaksınız. E, i̇ki tane e, milli, etnik milliyetçi parti vardır dedi. Bir MHP, bir BDP, biz etnik milliyetçi değiliz dedi. Şimdi bu söylemine devam eder ve ettik milliyetçi iki uç yani iki milliyetçi partinin olduğunu mecliste bir Kürt milliyetçisi bir Türk milliyetçisi partinin olduğunu ve buradan hareketle BDP'yi değerlendirildiğini olduğunu söyleyerek statüsünü oluşturursa AKP bu da BDP'yi ana muhalefet fon fonksiyonunu göstermek, göstermek göstermesini engeller. Yapıcı bir muhalefet fonksiyonu yerine getirmesini engeller. Kendisinin Kürt milliyetçi olmadığını savunma durumunda sürekli olacak. Dolayısıyla müzakere yapmak kapasitesi olmayacak bir parti haline gelir. AKP'nin böyle bir strateji yürütmesi mümkün. BDP'yi ve MHP'yi dışlayarak kendisine sadece CHP muhalefetini muhatap alarak geçen sefer de dikkat ederseniz 2007-2011'de böyle bir strateji yürütmüştü. Evet. Bunu devam ederse BDP'nin böyle bir fonksiyon yerine getirmesi gene mümkün olmayacaktır. Üçüncü engel BDP'nin kendisinden kaynaklanıyor. BDP Kürt sorununda müzakereleri yürütecek asli muhatabın ve meşru muhatabın ee, kendi parlamento grubu e, olduğunu açıkça söylemediği sürece ana muhalefet fonksiyonu yerine getiremez. Veya bunun kim olduğunu açıkça söylemediği sürece herhalde. Kim olduğunu açıkça söylüyorlar ama o, kim olduğu Öcalan diyorlar. Evet. Ee, Öcalan dediği zaman BDP bitiyor. BDP değil muhalefet o zaman Öcalan. Ve meclis değil. Bu da mümkün ama o zaman BDP ana muhalefet olamaz. Eee Böyle bir böyle bir açmazı da var. Ee, BDP ne? BDP başka bir kesimin, başka bir iradenin, başka bir e, karar mercisinin e, uzantısı ise eğer e, onu e, kimse ciddi almaz e, siyaset alanında. Birincil aktör olarak ciddi alınmaz. Evet. Ana muhalefet olmak ciddi alınmıyor gerektirir. Öcalan'la görüşmeler sürdürülecek ve Öcalan'la yapılacaksa şey son KCK'dan Ateşkes için iki koşul başlığı altında bugün Fırat Haber Ajansı'nda e, dün veya bugün e, 20 Haziran, dün pardon e, dün akşam dün sabahleyin şey yayınlandı KCK'nın e, Öcalan'ın son konuşmalarına yönelik e, karar e, yayınlandı. İşte iki şey söyleniyor. Birincisi Öcalan'ın e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine başlarken Türkiye'nin en temel ve stratejik sorunu olan Kürt sorununu çözmek üzere Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın demokratik anayasal çözüm sürecinde rolünü oynaması için çağrı yapmalı ve buna uygun koşullar yaratmalıdır diyor. Ee, bu e, ve ikincisi de işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti e, ee, barışçıl yolların esas alınacağını söylemeli. Polis var, asker asperasyonunun durdurduğunu açıkça komoyuna deklar ederek sürecin gelişmesi için start vermelidir diyor. KCK e, deklarasyonunda dikkatimi çekti. KCK deklarasyonunda e, yanılmıyorsam, dikkatli okumaya çalıştım. Uzun da değil Metin. KCK deklarasyonunda yanılmıyorsam, e, bu e, BDP ile ilgili çözüm sürecinde, bu çözüm sürecinde BDP ile ilgili aktif e, aktör olmaları e, yönünde e, bir e, rol gösterilmiyor, rol verilmiyor. Şey özel mı hayır, hayır, BDP şey <gülüyor> KCK e, bildirisinde. Evet bir rol verilmiyor sadece e, barış ve demokra, e, emek özgürlük ve demokrasi blokunun ortaya koyduğu e, girişim e, Türkiye'de sol sosyalist demokrat çevreyle geliştirdiği dayanışma çok önemli bir düzeyi ortaya çıkarmıştır deniyor e, tam yeterli olmamakla beraber bu demokratik özellikle demokratik cumhuriyet perspektifi bu seçimlerde Kürdistan halkı tarafından onaylanmıştır deniyor. Ama geleceğe yönelik bu kişilerin mecliste yer almaları ve burada görecekleri işlev üzerine bir kelime edilmiyor. Bu da anlamlı. Dolayısıyla ana muhalefet olmanın koşulları birkaç yerden, BDP açısından engellenmiş ve BDP'li milletvekillerin işi çok zor bu açıdan. Evet. Gerçekten çok zor. Yani iki 3 ateş altında sürekli faaliyet göstermek zorunda olacaklar demektir önümüzdeki dönemde. Hem AKP hem CHP'nin sürekli AKP ile ittifak yapıyorsunuz AKP kendinizi sattığınız iddiası MHP'nin bir tarafa bırakalım ama CHP'nin iddiası BDP seçmeninde etkilidir. BDP seçmeninin ikinci tercihi sadece AKP değildir. İkinci tercihi CHP'dir de aynı zamanda. Dolayısıyla bu, et, bu baskı diğer taraftan Kandil, Öcalan, DTK baskısı pek öyle e, rahat bir e, siyaset alanı e, yaratmıyor BDP'nin e, meclisteki temsilcilerin elinde. Dolayısıyla e, ana muhalefet olma fonksiyonunu yerine getirmesi pek mümkün gibi gözükmüyor bana. Ama şu, şu mümkün, Türkiye'de e, Kürt sorununun e, demokratikleşme açısından olmazsa olmaz önemi, Türk sorunun çözülmesinin demokratikleşme açısından olmazsa olmaz önemini vurgulayarak bunu sürekli mecliste sadece Kürt sorunu bağlamında değil, Türkiye'nin genel demokratikleşme sorunu bağlamında gündeme getiren ve sadece Kürt sorunu odaklı hareket etmeyen, bunu DTP ve BDP yapmaya çalıştılar ama karşı taraftaki partiler, ee, geçmiş dönem geçmiş meclis döneminde yapmaya çalıştı ama karşı taraftaki partiler hiçbir şekilde e, kulaklarını buraya açmadıkları için ve medyada BDP'yi sadece Kürt sorununda konuştuğunda e, dinlemeyi, yansıtmayı iş edindiği için bu, bu böyle bir e, o çabaları e, şey oldu karşılık bulmadı, bir yankı yaratmadı. Hatta iz bile bırakmadı maalesef. Ama bu yolda ısrar ederlerse e, o zaman bir dönüştürücü e, güç olanan, yani bir alternatif e, yoğunlaşmanın e, merkezini oluşturabilirler. Ama bu bir ana muhalefet partisi olma fonksiyonunu yerine getirmeleri kapasitesi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Evet, burada yani paradoksal de sayabileceğimiz bir tutum var. Daha önceki programlarda da konuşmuş olduğumuz gibi seçimden hemen ya yani seçim süreci içinde son derece başarılı bir örgütlenme, dayanışma ve mücadele gösterdiler ve beklenen hatta beklenenin de ötesinde, evet, ötesinde. kazanarak meclise geldiler. Fakat şimdi durum senin de biraz önce belirttiğin gibi önemli bazı açmazları da içinde barındırıyor evet yani Öcalan'ın e, muhatap kabul edilmesi e, koşulu e, savunulabilir bu illa bu gayrimeşrudur bu hı hı. telaffuz edilmez edilemez ağzı alınamaz bir öneridir demek demiyorum ama Öcalan'ın muhatap kabul edilmesi BDP'nin e, muhatap kabul etmemesi anlamına gelir siyaset alanında o zaman aslı varken e, sözcüsüyle niye konuşalım veya aslı varken onun uzantısıyla niye konuşalım e, anlamına gelir BDP'liler hep şunu söylediler Biz e, silahların susması askeri e, çatışmanın sona ermesi konusunda konuşmaya yetkili değiliz dediler Evet bunu net bir her e... zaman bunu söylediler mi evet. dtpdevdDPde e, Peki o ...yetkili değilse... ...şu anlama geliyor... ...biz e, silahlı mücadelenin... ...tarafı değiliz anlamına geliyor... ...bu doğru bir tavır... ...çünkü silahlı mücadeleyi biz başlatmadık... ...silahlı mücadeleyi biz yönetmiyoruz... ...silahlı mücadeleyi biz durduramayız... ...anlamına geliyor... ...bu doğru... ...yoksa öbür türlü... ...insana sorarlar... ...silahlı mücadeleyi durdurma kapasiten varsa... ...demek ki bunu yönetme kapasiten de var... ...anlamına gelir bu... ...tabii ki... E, ...böyle bir e, durum söz konusu değil... ...ama silahlı mücadelenin ötesinde ki çözümler konusunda e, talepler konusunda e, e, kronoloji e, taleplerin hazırlanması kronolojisi e, başka e, mercilerde talepler manzumesinin hazırlanıp BDP'nin burada sadece sözcülük ve hoparlörlük yapması durumunda işlerse o zaman bu e, Karşı taraf e, BDP'yi e, ciddi almaz. Muhatap, asli muhatap kabul etmez. Ciddiye alınmadığı ve asli muhatap kabul edilmediği yerde de e, muhalefet o ana muhalefet dediğimiz veya yapıcı muhalefet iktidarın dikkate aldığı muhalefet e, bir işi yaparken danıştığı muhalefet e, onunla pazarlık yapmak gücüne sahip muhalefet konumunu Kazanmakta Zorlanır hatta imkansızlaşır Bu Gerçekten ciddi bir Dilemma ve Dünyada Diğer hareketler Bu sorunlar Nasıl çözülmüş Kürt sorunu benzeri Silahlı çatışmayla birlikte devam eden Toplumsal Sorunlar kimlik sorunları Kimlik tanınması sorunları nasıl çözülmüş Diye baktığımızda Türkiye'deki durumun Aslında bütün Her yerdeki durum Hiçbirine benzemiyor Bir kere bundan hareket edelim evet. Kopya çekmek mümkün değil Her durum kendi özgür ağırlıkları var Ve dolayısıyla benzer çözümlerin e, uygulanmasını mümkün kılmıyorlar. Evet. Genel so toplumsal teoriler, sosyolojide filan da siyaset sosyolojisinde yapılamamasında genel teorinin de en büyük engeli bu zaten. E, evet. Herhalde. Ama e, bildiğimiz bazı e, olgular var. En azından olgular çerçevesinde düşünebiliriz. Hı hı. E, geçen hafta e, cumartesi günü e, Mithat Sancar, Sevtap Yokuş ve İngiltere'deki Demokratik e, İlerleme Enstitüsü ile e, beraber hazırlanan e, bir e, sempozyum vardı Galatasaray Üniversitesi'nde. Ve bu sempozyumda e, İngiltere'de e, İRA sorununun çözümünde çok aktif rol oynamış, bakanlık yapmış e, bir kişi de konuştu. Amnesty International Danışmanlığı yapıyor başka bu konuda müdahalelerde bulunmuş, üzerinde çalışmış ve şu anda bu çatışmalı toplumlardaki barış süreçlerindeki anayasal işlevleri inceleyen Kings College'den bir kadın profesör falan ilginç bir bulgulardan, verilerden bir tanesi şimdi hepsi Sinn Féin ve Ira örneği verilir biliyorsunuz Sinn Féin ee, İran'ın e, yarı resmi yarı legal e, siyasi e, koludur ve Shinfen üzerinden pazarlıklar yapılır yapıldı e, İngiliz Britanya hükümetiyle. E, neden BDP Shinfen olmaz sorusu yıllardır sorulur Türkiye'de. E, fakat şöyle bir e, kim söyledi hatırlamıyorum ama dikkatimi çeken bir bilgiydi benim de dikkat ben de dikkat etmemişim buna. Ee, Geri Adams örneğin Şimfe'nin o e, Bütün pazarlığı yürütmüş olan ismi e, Sadece Şimfe'nin yöneticisi değil Radikal bir İran yöneticisi aynı zamanda Hem de radikal kanattan gelen Şahin kanadından gelen bir İran yöneticisi Evet ee, Yani İngiliz hükümeti Şimfe ile pazarlık yaptığında İran'ın e, Önemli yöneticilerinden biriyle pazarlık yaptığını Bilerek yapıyor bunu ama kalkıp hemen onu e, ee, İRA e, tutuklamaları yani bizim KCK tutuklamaları türünde hemen İRA tutuklamalarıyla sen İRA yöneticisin, terörist örgütü yöneticisin deyip tutuklamıyor. Pazarlığını herkes biliyor bunu. Herkes biliyor derken anladığım kadarıyla o evet. zaman herkes biliyormuş. Doğru. Ben bilmediğime göre herkes <gülüyor> bilmiyordur ama e, İngiltere'de basında biliyor. Partiler de biliyor. Muhafazakar Parti biliyor. hiç Partisi de biliyor bunu. Başbakan Tony Biler belki daha fazla biliyor herkesten. Ama kalkıp geri adamsı sen İran'ın başkanısın, önce İran'ın terörist örgüt olduğunu e, kabul et ilan et ondan sonra gelip seninle oturup görüşelim demiyor. Veyahut 3 e, tane telefon görüşmesinin kaydını e, polis e, şey gösterip e, e, delil gösterip geri adamsı e, eli e, plastik kelepçeyle e, mahkeme kapısı önünde tutuklamak için e, basına poz verdirtmiyor. Dolayısıyla burada e, bu kanalın açılması için devletin de bu e, askeri silahlı kanatla siyasi kanat arasındaki geçişi kapısını kapatmaması lazım. Bu geçiş olmadan mümkün değil. Bu evet. geçiş olacak, elbette olacak. Yoksa e, gerçekten BDP'lerin de dediği gibi e, biz... O tarafa karışmayız diyenler olur Sadece mecliste ama o tarafa karışırız Diyenler e, Bu işe e, Değiştirebilecek kapasiteye Sahipler evet, Peki şey olarak Nasıl Bir açılım Açılım kelimesi de iyi olmadı Çünkü çok fazla kullanıldı Nasıl bir gelişmeler Zinciri öngörüyorsun Bu analizin ışığından Ne olacak yani Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü çok değişkenli ve e, algıların e, soğukkanlı analizin e, yerini hızla e, işgal ettiği, onu e, engellediği e, bir, bir, bir alandayız. E, tam bilmiyorum doğrusu. Önümüzdeki yaz herhalde... E, gene bir karşılıklı yoklama dönemiyle geçecek. meclis zaten biliyorsunuz açılıp kapanacak. Dolayısıyla şeye kadar Eylül, Eylül sonuna kadar bir peşrev dönemi olacak. İşte anayasa konusu, anayasa çerçevesinde Kürt sorununun anayasal çerçevede çözülmesinin olanakları konuşulacak. Bilmiyorum örneğin, örneğin atılacak ilk adımlardan bir tanesi e, aylardır hatta yıllardır tutuklu olan ve bir, bir çoğunun kaçma ihtimali olmayan e, Türkiye'de e, belediye başkanı parti e, e, il başkanı e, fonksiyonlarını yerine e, getiren e, ve bu tür kanalları biraz evvel bahsettiğimiz kanalları e, kullanmakta kullanmakta e, o kanallardaki fonksiyonları hakikaten önemli olan insanların, örneğin tutuklu hallerinin kaldırılmasıdır belki. E, beklenen, yapılması gereken ilk iş. E, bu altı milletvekilinin e, tutuklu halinin kaldırılıp meclise e, gideceğini ümit ediyorum. Evet. Hepimiz. Ümit ediyorum. Orada da bir şey çıkabilir diyorsunuz. Yani. Az ihtimal. Ama evet Mecliste yemin edip de meclisteki görevleri başlayana kadar yüzde yüz çıkmaz demek mümkün değil elbette. Ee, orada bir sorun çıkmazsa KCK tutukluların, tutuklularının e, önemli bir kısmının hızla artık bir kısmı bir buçuk iki yıla yakın Hatip Dicle'nin başka e, başka davadan aldığı cezası tutukluluk dönemine mahsup edilecek kadar bir süre bu. Evet çok acayip. Dolayısıyla e, bu e, tutuklu hallerinin kaldırılması, davaların devam etmesi ayrı bir şey ama tutuklu hallerinin kaldırılması e, ve e, bu yönde atılacak adımların ilkidir gibi geliyor bana. E, ondan sonra da AKP'nin artık yavaş yavaş e, önümüzdeki haftalar içinde. Kendisinin bu sorunu çözme önerilerini dile getirmesi lazım AKP'nin seçim beyannamesini dikkatli biçimde yeniden okudum Seçim beyannamesinde demokratikleşme başlığı altında Çok bu konuda dişe dokunur bir şey söylemiyor Yargının hızlandırılması diyor falan filan ama yani Bu Kürt sorunu ile ilgili yapılanları sayıyor Yapmak istediklerini e, somut bir şey, çok fazla bir şey söylemiyor. Dolayısıyla AKP'nin e, ne yapmak arzusunda olduğunu, en azından kafasından kafasında ne olduğunu bilmeden adım atmak mümkün değil. Yok herkes böyle elini döksün, e, eşitler arasında, masanın etrafında e, e, tartışalım e, lafının inandırıcılığı yok. Çünkü AKP'liler buna inanmazlar başta. Bu lafın sadece göstermelik bir laf olduğunu bilirler. Onlar da herkesin elinde kaç tümen var diye bakıyorlar. Evet. Dolayısıyla bilmiyorum önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme olacağını. Çatışmanın biraz daha yumuşaması beklenir. Çatışmanın. Öcalan bunu çok uzatmayalım dedi, uzatırsak bu iş iyice kangrene dönüşür dedi. Tabii Öcalan'ın da başka bir endişesi var gördüğüm kadarıyla. Yavaş yavaş artık en azından Kürt siyasal hareketinin genç kesiminde kendi sözünün dinlenmemeye başlanması endişesinde hissediyor insan. Evet iki kuşaklık bir durum oldu çünkü en azından ortada bir uzun dönemde yeni bir kuşaktan bahsediyoruz artık yeni bir evet, nesilde. Evet, evet. evet yani o, o zaman orada başka bir e, dinamik daha radikal daha e, kendi başına buyruk e, bir e, çevre denetlenemez. Kürt siyasal hareketinin e, klasik organları tarafından denetlenemez bir çevre e, geliştiğinde, güçlendiğinde e, iş başka mecralara da gidebilir. Yani Dolayısıyla ne olur e, bilemiyorum doğrusu. Çünkü onun pek bileninde olduğunu zannetmiyorum. E, ama ne e, atılması gereken ilk iki üç adım nedir onu aşağı yukarı görebiliyorum. Yapılması gereken, yani hükümetin yapması gereken adımlardan bahsediyorum. Burada BDP'nin atıtması gereken adımlardan bahsetmek çok doğru değil. Çünkü e, oyunun oyun yapıcı konumunda olan e, şu anda hala hükümet. Oyun yapıcı o. Oyunun çerçevesini çizen o e, açılımları yapacak olan o e, meclisten kanun geçecekse kanun geçmesi için e, kanun geçirecek güce sahip yegane. Yani, parti o HSE pardon Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin eskisi gibi tıkaç fonksiyonunun da görmediğini dikkate alırsak efendim Anayasa Mahkemesi'nden döner veya başka bir türlü gerekçelerin de artık olmadığı askerler böyle diyor yok askerler vesayet askerler kaşlarını çatar gibi gerekçelerin de geçerli olmadığı bir ortamda işin asli sorumluluğu AKP'nin Omuzlarında. Bunu BDP'nin sırtına yükleyip de e, AKP'yi sorumsuzlaştırmamak e, gerekir gel gibi geliyor bana. Dolayısıyla BDP ana muhalefet partisi olabilir mi? Çok kolay olamaz e, bu durumda. Ama e, AKP BDP'yi e, gayrimeşru muhalefet e, noktasına iterse o zaman AKP önümüzdeki dönemin çok daha çatışmalı geçeceğini de kabul ediyor anlamına gelir. Evet, bakalım göreceğiz. Evet. Pek Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.